Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Gördüm ki Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin. Ves-salatu vesselamu ala men bu'it bis-seifi rahmeten lil-alamin. Amma ba'd. Ölülere Kur'an, dirilere demokrasi. Hamd alemleri kendi hikmetiyle yaratan ve onu kanunlarıyla düzenleyen Allah'a olsun. Salat ve selam onun elçisine, ehline, sahabesine ve tüm muvahidlere olsun. Allah subhanehu ve teala insanları sırf kendisine ibadet etmeleri ve şirk koşmadan onu birlemeleri için yaratmıştır. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Allah'a kulluk demek, Allah'a ibadet etmek demektir. O'na ibadet etmek demek ise O'na itaat etmektir. Her mülk ve otorite sahibi, kendi mülkünde ve idaresi altında olanlara dilediği gibi bir kanun ve düzen belirler. Allah subhanehu ve teala da insanları yarattıktan sonra başıboş bırakmamış, onlara kendisini tanıtacak, kendisine ibadetin nasıl olduğunu izah edecek, ve kendi isteklerini iletecek elçiler göndermiştir. Her dönemde elçiler gönderen Yüce Rabbimiz, insanların dünya hayatlarına ilişkin kanun ve kuralları da, bu elçiler vasıtasıyla kullarına bildirmiştir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz her ümmete, Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de, kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Nahl 36 Kendisini Allah'a kul addeden her birey bu elçilerin getirdiklerine itaat etmesi ve getirilen bütün kuralları elinden geldiğince hayatına aktarması gerekir. Tağutlar Müslümanlara tasallut ederek Müslümanları kendi dinlerinde cahil bırakıp onları diledikleri gibi yönlendirmeye başladılar. Onları Allah'tan daha çok dünyaya kul yapmaya zorlayan bu tağutlar, istedikleri bir din anlayışını kendi idaresinde olanlara zorla da olsa kabul ettirdiler. Öyle bir hale gelindi ki, İslam'ın baş düşmanları olan bu tağutlar, dinimizi bize tanıtır, sınırlarını belirler, dini teviller yapar ve dinimizin naslarını bize anlatır hale geldiler. Tağutların uzun zaman Müslümanların başlarında durmaları, ve ellerinden gelen her türlü hileyle Müslümanları kandırmakla uğraşmaları sonucunda kendi çaplarında birçok konuda başarılı oldular. Öyle bir hale gelindi ki Müslümanım diyenlerin kahir ekseriyeti müşrik oldular. Kendi idaresinde tuttukları bu İslami kesimi şirk dinine inandırdıktan sonra onlar üzerinde diledikleri oyunları oynamaya ve onları diledikleri gibi kullanmaya başladılar. Bu tağutların Müslümanları kandırdıkları olgulardan birisi de ve hatta en büyüğü hüküm koyma meselesidir. Müslümanları Kur'an'daki hükümlerin dilediklerine müsaade edip dilediklerinden de vazgeçirdiler. Uzun zaman sonra halk bunu kabullenmeye ve buna göre yaşamaya başladı. Kur'an-ı Kerim'i ve ahkamlarını halka unutturan bu tağutlar diledikleri din anlayışını zihinlere yerleştirdiler. Bir hayat ve nizam kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in sadece ölülere okunan bir kitap olduğunu insanlara bellettiler. Bu Kur'an'ın dirilere okunmaması gerektiğini Dirilerle bir işi olmadığını açıkça söylemeseler de bunu çok farklı yollarla mefhumunu zihinlere yerleştirdiler. Biz Kur'an'ı anlayamayız. Biz kim, Kur'an'ı anlamak kim? Kur'an'ın her bir harfinin bilmem kaç deve yükü anlamı var gibi abartılı sözlerle insanları Kur'an'ı anlamaktan uzaklaştırdılar. Ve en sonunda Kur'an'ı bir ölü kitabı haline getirmeyi başardılar. Hatta müşrik halk öyle bir hale geldi ki buna karşı çıkan muvahidleri dinsiz ve sapık olarak görmeye başladılar. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Bu Kur'an dirileri uyarman ve kafirlerin cezai hak içindir. Yasin 69-70 Kur'an'ı ölülere tahsis edince yaşayanlara da demokrasiyi sundular. Ahkamlarından soyutlanmış bir Kur'an tüm hayatı kapsamayacağı için ...mecburen o boşluğu dolduracak bir sistem ürettiler. Dışı oldukça süslü olan bu kavram, bu iş için tam ideal bir seçenekti. Dış görünüşünde İslam'la çok zıt gibi görünmeyen bu olguyla, İslam'ın unutturulan ilkelerinin yerini doldurdular. İşte bu şekilde ve daha farklı planlar ve tuzaklarla insanların arasında Kur'an'ı kaldırıp, kendi ilke ve kurallarını yerleştirdiler. Evet, tağutlar bu ümmetten çok şey alıp götürdüler ve çok şeyi unutturdular ve nice kavramları değiştirdiler. Ve nice Allah'ın özelliklerini gasp edip kendilerine kullandılar. İşte asrımızın tağutlarının gasp ettikleri ve bu anlamda halkı kandırdıkları en önemli meselelerden birisi de alemleri yaratan Rabbimizin hükmetme meselesidir. Alemleri yaratan Allah subhanehu ve teala insanlara hükmetmesi gerekirken tağutlar Allah azze ve celle'nin bu vasfını Allah'tan alarak kendilerine verdiler. Allah Azze ve Celle'nin vasıflarından herhangi bir vasfını kendisinde gören veya onlara bu vasfı verenler müşriktirler. Allah Subhanehu ve Teala hem kainatın yaratıcısı hem de buna hükmedendir. Hem müdebbiri hem de yaratıklarından biri olan insanlar arasında hüküm koyandır. Onun bir ismi de El-Hakem'dir yani hükmeden Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir? Araf 54 De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Zümer 46 O egemenliğine hiç kimseyi ortak etmez. Keyf 26 Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayetinde kendi hakimiyetinden bahsetmekte kendi hükümlerinin dışında hüküm koyanların tağut olduğunu, bu tağutları inkar etmeyenin mümin olmayacağını, göndermiş olduğu bütün peygamberlerin amacının insanları bu tağutlardan uzaklaştırmak olduğunu, kendi indirdiklerinin dışındaki hükümlerle insanlara hükmedenin kafir olduğunu, kendi hükümlerinden ancak münafıkların yüz çevirdiğini, kendi hükmünde hiçbir ortağı kabul etmediğini, hüküm koyanların ilahlık iddiasında bulunup kendilerini Allah'a ortak saydıklarını, İman ettiğini iddia etse bile başka hüküm talep ettiği zaman iman ettiğini zanneden olarak tanımlamaktadır. Bütün bunların ötesinde hüküm koyma yetkisinin kendisinde olduğunu ifade eden iki ismini defalarca kez zikretmektedir. Bu isimlerden birisi el-Hakem, diğeri ise el-Hakim'dir. Allah Azze ve Celle'nin hükmetme yetkisi dinimizin en açık ve en mühim konularından biridir. Bu konuyu ihmal etmek dinin tümünü ihmal etmektir. Bu konu İslam'da o kadar net ve bedihi iken her asırda olduğu gibi çağımızda da tağutlar Allah'ın yasalarından hoşlanmamış kendi kurallarını koymak istemişlerdir. Bu anlamdaki isteklerini kendisini Müslüman zanneden halkı değişik oyunlarla kandırarak İslam'la demokrasinin uyuştuğunu hatta demokrasinin İslam'ın bir parçası olduğunu söyleyerek gerçekleştirdiler. Allah'ın yeryüzünde bir takım kanunlarını kaldıran asrımızın tağutları kendi kanunlarını koydular. Bunu da demokrasi, seçim, parti gibi kılıflarla halka sundular. Asıl yöneticinin halk olduğunu söyleyerek asrımızın en büyük küfür kelimesini zihinlere kazıdılar. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Halbuki bu ilkeyi Allah Azze ve Celle yüce kitabında şu şekilde dile getirir. Hüküm sadece Allah'a aittir. Yusuf 40 Demokratik sistemlerde devletin idare edilmesi için millet adına vekiller seçilir. Ve bu seçilen vekiller vekalet aldıkları halktan, onlar adına yasamada bulunur ve onları yönetirler. Bu vekiller halktan tam anlamıyla genel vekalet isterler. Aldıkları bu vekalet ile, diledikleri gibi hiçbir İslami kurala bağlı kalmadan halkı yönetirler. Bu vekillerin halktan aldıkları yetki, Allah'ın bir özelliği olan hükmetme yani ilahlık yetkisidir. Lisanı halleriyle halka şöyle söylemektedirler. Herkes dilediği bir ilahı seçsin. O seçilen ilah için hiçbir konuda kısıtlama yoktur. Tam bir yetki sahibi olarak istediği konuda istediği kanunu çıkarma yetkisine sahiptir. Milletvekilleri toplanıp biz bu devlette artık Allah'a inanmayı yasaklıyoruz da diyebilirler ve bunu yasaklayacak kadar yetki sahibidirler. Onlar için hiçbir konuda bağlayıcılık ve kısıtlama yoktur. Hakimiyeti ve egemenliği kayıtsız ve şartsız ellerinde tutmaktalar. Halbuki yasama yetkisini Allah'tan başkasına vermek küfürdür. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44 Demokrasinin bir gereği olan oy kullanma meselesi Allah'ın dışında kanun koyanı seçme meselesidir. Demokratlar seçmenlerinden hangilerinin daha iyi hüküm koyacağı konusunda onların bunu tercih etmelerini istemektedir. Oy kullanan her seçmenin seçmiş olduğu vekili mecliste onun adına kanun ve yasa çıkarmaktadır. Bu kanunlar Allah'ın kanunlarına ters olsa da onlar için hiçbir önem arz etmemektedir. Hatta Allah'ın yasalarına ters olmasına özen gösterirler. Allah'ın yasasına yakın bir kanunu daha konuşurken bile her türlü çirkefliklerine ve Allah Azze ve Celle'ye hakarete varacak derecedeki çirkin konuşmalarına şahitlik edersin. Yönetimde Allah Azze ve Celle'yi ve kanunlarını hiçbir şekilde ve hiçbir kurumda görmek istemiyorlar. Kendi ilahlarına bu konuda asla şirk koşturmuyorlar. Özellikle Allah Azze ve Celle'yi hükmetme konusunda kendi ilahlarına ortak kabul etmiyorlar ve bu konuyu anayasalarına da şu şekilde aktarmışlardır. Madde 24 Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını Yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz. Oy kullanan her birey muhakkak şunu bilir ki seçmiş olduğu milletvekilleri mutlak olarak yasama hakkına sahiptir. Seçmiş olduğu milletvekilleri hiçbir gayri İslami yasa çıkartmasa dahi onların talep etmiş olduğu bu yetki mutlak yasama yetkisidir ki bu talebin kendisi bizatihi küfürdür. Ben seni dilediğin gibi yasa çıkartmanda ve hayatıma yön vermende yetkili kabul ediyorum demenin kendisi en büyük küfürlerden bir küfürdür. Asrımızın çoğu ülkesinde gerçekleşen bu oy kullanma meselesi, Allah'ın hükümetme özelliğine taalluk eden bir küfür amelidir. Allah'ın hakimiyeti konusunda hükmün cahili olmak demek, Allah'ın şeriatının ve hükümlerinin gerekli olduğunu bilmemek veya Allah'ın göndermiş olduğu hükümlerin isteğe bağlı olduğunu söylemek demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle ancak kendisine itaat edilmesi için peygamberler göndermiştir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Nisa 64 Ve yine Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab 36 Allah subhanehu ve Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu bütün peygamberlerin tek bir davası vardır. O da yüce Allah'a itaat edilmesidir. Bu konu öyle büyük bir konudur ki bu hususu ihmal demek bütün dini ihmal demektir. Bütün dini ihmal etmek ise dine girmemek demektir ve bu konu öyle büyük bir konudur ki bu konuda kesinlikle cehalet kabul edilmez. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Nahl 36 Kendisini Müslüman addeden her bireyin yasama ve hüküm koyma yetkisini Allah'a verip bu konuda Allah'a şirk koşmaması gerekir. Tağutlardan herhangi bir tağutu seçme ve onların hevalarından ürettikleri sistemlerine oy kullanmayıp Rabbimizin bize seçmiş olduğu nizamı yani şeriatı hayatımıza hakim kılmalıyız. İslam devleti kendi hükmettiği topraklarda Allah'ın şeriatını hayata hakim kılmış ve bunun dışındaki tüm şirk sistemlerine savaş açmıştır. Rabbini razı etmek isteyen her kulun demokrasi ve benzeri şirk sistemlerinden ve bunları halka dayatan tağutlardan uzak durmaları ve Rablerinin kanun ve kurallarını hayatlarına hakim kılmaları gerekir. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Konstantiniye dergisinin birinci sayısından alınmıştır. Ayet Hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Yakın yok dedi der cihattan gayrı. İslam devletinde kurşun sıkmaya bir kurşun lahuri der varmayar. Ceser Elden içmeye Ruhsat yok dediğine er, Cihattan gayrı Ruhsat yok dediğine er, Cihattan gayrı İlim kapısında Benim yılları Dinlediğim hak diye so tüm cennete giden bütün yolları yakın yok dedi de cihattan gayri yakın yok dedi de cihattan gayri